Elhamdülillahi Rabbil Alamin Vel akıbetü lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve safbihi ecma'in Euzü billahi minas şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le ala hulukin azim. Sadakallahu l-azim. Ve bella anâ rasûlünel nebiyyül kerîm. ala nahnu min zâlike mineşşâkirîne şşâhidîne bi kalbin selîm. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar.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 Sıtkı Dedem devamlı ömür boyu Sultan Selim'de Mesnevi Şerif okutmuş. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Görülüyor ki muhterem Müslümanlar Peygamberiz İshan Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi Ve Selam Hazretlerinden bahsederken saatler adeta saniye gibi dakika gibi gelip geçi veriyor. Hiç olmazsa 365 günde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 hep silahtan ve kandan ve baruttan bahseden haberlere doyduk artık. Şu radyolar, fazaili İslamiye'den, Ahlak-ı Muhammedi'den, ecdadımızın tarih ve geçmişinden, Müslümanlar için güller toplayarak, Gülüşkanların haberini versinler ki, hiç olmazsa dinlediğimiz zaman hastalanmak değil, hastalığımızı orada bırakarak afiyetle kalkalım diye alemlerin yüzü Rabbine niyaz ediyorum muhterem ünlüler. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden Fakruddin-i Iraki hazretleri Lemaat'ın mukaddimesinde Lemaat'ın mukaddimesini arz edeceğim Bugün inşallah hadis-i şerifi alıyorum muhterem sumallar. Şahsiyeti Muhammedi, sünneti Ahmedi beyan eden hadisi Bugün dersimizde işleyeceğiz teala. Sadece sadece dersin mukadimesi olarak Resulü İnşan Efendimizin de şöyle gönlünü almak için Fakrıdini Irak'i ne diyor bakınız İslam peygamberi için Muhterem Müslümanlar Mevlana'ların Feriduddin'i attarların sadilerin hafız şirazilerin şair ve ediplerin adetidir çok zaman bir kişiyi kendi dilinden konuşturarak yazarlar Fahrüttin-i Rakide Lemaat'ında Peygamber-i Zişan Efendimizin dilinden kendini ifade ediyor, bakınız. Bu bir edebi sanattır. resul tasavvufi neş'eyle buna Resulullah'da fani olmak diyoruz muhterem miller. Evet. Şeyh'in fani olmak, üstadında fani olmak, Cenab-ı Hak da fani olmak, Resulullah'da fani olmak manasını kullanıyor muhakkikin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 heyeti asliyesiyle, gerçek yaratılışıyla Peygamber Efendimizde görünüyor. İlk geldiğinde Gârı Hıra'ya. O güne kadar Resulullah Cenabı Cibril'i heyeti asliyesiyle görmediği için bayılıyor muhterem Müslümanlar. Vahiy kitaplarına, Buhari Şerif ve Emsali Kütübü Sitte, bütün vahiy bahislerine bakınız. Aynı şeyi orada göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı. Cenab-ı Cebrail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 daha ulu, daha kavi, daha üstün olduğunu zannetmesinler, gerçeği bilsinler diye, aşk eri Mevlana öyle diyor. Ahmet, erbikuşayet an fa'ebet ta taebet bihuşmanet Cebrail diyor. Cebrail'i görünce, Hazreti Ahmet düştü, bayıldı, fakat hemen ayıldı diyor. Eğer Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem,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 Nur namına ne varsa, şurur namına ne varsa, iman namına ne varsa Hz. Muhammed'in nurundan ve onun getirdiği Kur'an'ın ziyasından akistir muhterem ünler. Öyleyse Nebi Zişan Efendimiz bizim her şeyimizdir. Şöyle devam ediyor efendiler. Ez arş, taba ferş, heme zerre ibud, der nur -i afutab -i zamiri minevveren arştan ferşe, alemde ne kadar ziya varsa, gönlümde gizli olan nur ve envar-ı ilahinin zerresinin aksinden ibarettir. Dikkat edin muhterem Müslümanlar. Fahret-i öyle diyor, zerresinin dağılmasından ve aksinden ibarettir. Şu halde nur-u siz artık kıyas ediniz muhterem Zerresinin aksinden ibarettir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 Bakınız Fahrettin Iraki yine Peygamberiz İshan Efendimiz'den onun dilinden şöyle diyor: Bahri muhit ve ez feyz faizam nuru basitlemiyi er nuru ez herem ez nuru ez herem. Bahri muhitler ve okyanuslar benim coşkun feyzimin bir damvasıdır. Gördüğünüz okyanuslar. ...Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu... ...şöyle dünya haritasını sererek bir bakınız... ...bir tekayyül ediniz... ...Peyyomber Zişan Efendimizin... feyz Faizan... ...tabirini kullanıyor... ...coşkun feyzımın... ...bir damlasını temsil eder... arz üzerindeki bütün envar... ...benim güzelliğimin... ...zıyamın bir leması... ...bir huzmesi, bir çimkesidir... ...diyor muhterem Müslümanlar... ...bir çimkesidir... ...yani...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 gönüllere onun kemali yerleşmeli, resulün nişanı bütün müslümanlar taksi gençleri gençlerimiz dinleye dinleye iç alemlerinde çiçekler açmalı diyorum muhterem müslümanlar. Ve son olarak son olarak şu iki de dağılıyorum. Tamamını almayacağım bu muhterem müslümanlar. Öyle diyor Fahreddin Iraki, "Hursidi asmanu zuhuram aceb medar. Ya Rabbi.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 Ali Ülkar'ı orada kaydediyor. Bukhara ve Semerkant'te, Bukhara ve Semerkant'te diyor, bazı doğan çocukların sağ tarafında, La ilahe illallah, sol tarafında Muhammed'in Resulullah yazılı olarak doğdukları çok vaki diyor. Bukhara ve Semerkant'te, bazı doğumlarda bu aynen görülürmüş. Bazı yavruların,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 kabrime koysam vefatımda sadrime koysam mahşerde huzurullah'a onunla çıksam diye. Muhterem dinilər geçen dersinde söyledim. Minarede ezan okunuyor. Eşhedü en la illallah dedikten sonra ne diyor müezzin efendi? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Beraber. Khatip efendi minbere çıkıyor.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 Ehli tahkike göre kainattaki bütün zerreler envarı ilahi ile doludur. Bu bakımdan, فَاَيْنَ مَا تُوَلُّ فَثَمَّا وَجْهُ <فَيشُلّٰه> buyurulmuş. Ne tarafa dönerseniz, Allah'ın tecellisi o tarafadır. Şu halde hocam, Kâbi'ye niye dönüyoruz? Arzu ettiğimiz tarafa dönelim diye veresi geliyor insanın. Kâbi'ye dönmenin manası...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 tek düşünce, tek güç, tek varlık olarak gerçek vahdeti sağlamak içindir. Pakistan'ın dev şairi Doktor Muhammed İkbal öyle diyor esrarlar umuzunda. Dercihan canı ümem cem'iyyetest, derni ger sirri harem cem'iyyetest diyor. Ey mümin dünyada, Varlığın ve bakanın remzi ve şartı topluluktur, vahdettir, birliktir, dirliktir, beraberliktir diyor. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, beyinlerinize persinliyorum, Beyinlerinize çelik siviyle persinliyorum. Var olmak istiyor musunuz? Kıyamete kadar varlığınızı devam ettirmek istiyor musunuz? ve sırrı cemiyettir diyor Kur'an-ı Kerim'de Rasulullah da İslam büyükleri de Pakistan'ın dev şairi de öyle diyor. Cemiyet yani kalpler bir atacak, kafalar bir şeyi düşünecek. İnsan oğlu her yönde varlığını, birliğini, beraberliğini devam ettirecek. Yoksa tefrikalar milletleri yıkar Müslümanlar. Onun için Kur'an-ı Kerim Müslümanlar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 varoluşumuzun gayesi Konyalı Müslümanlar kıymetli müminler var oluşumuzun dünyaya gelişimizin gayesi neymiş demek Allah'ı bilmek Allah'ı bulmak Allah'a ermek ebedi alemde cemalini görmek için yaratılmışız el marifetu re'su mali devamlı okuyoruz. Evvelki derslerimde okumuştum. Kur'an-ı Kerim de bunu açıkça ifade ediyor. Ve maahlaktul cinne vel inse illallahi Biz insanlar ve cinleri ancak zatı aşkınıma e ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbn Abbas hazretleri liyarifun <gülüyor> le tefsir etmiştir. Erbabul malumu liyarifun yani beni bilsinler diye. Şu halde müminler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 İztemâ istebâ aley ve Bakınız mümin kardeşlerim. Bu 7'den üçüncüsü olarak geliyor sırada. İki kişi ki birbirleriyle sevişiyorlar. Tamam mı muhterem Müslümanlar? İki kişi ki, iki mümin ki, iki Müslüman ki birbirleriyle sevişiyorlar. Toplandıklarında o sevgiyle toplanıyorlar. Ayrılırken o sevgiyle ayrılıp işlerine gidiyorlar.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 ...biri diğerini daha çok seviyorsa... ...o daha çok seven Allah'a daha çok yakindirdir. Tamam mı? Bu necip millet birbirini sevecek inşallah. Birbirine saygı gösterecek inşallah. hadiseler dinecek muhterem Müslümanlar. Evet, tehrikalar gönüllerden kalkacak. Ne ama? Bir tek yolla...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 Ins, tavuk öldürür gibi insan öldüren adamın beyninde akıl var mı dersiniz muhteremimler Hocam gidiyor geliyor yapıyor ediyor falan her şeyi biliyor ya işte Yok muhteremimler eğer o kalpte o beyinde akıl gerçekten akıl olsa tavuğu öldürmeye bile kıyamaz muhteremimler ya yani. Gazeteler yazıp duruyor sigara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 Ben size geçen derslerimde söyledim İzmir'e gitmezden evet ki derslerimde İzmir'de bir lisede kontrol ediyorlar bunu gazeteciler yapıyor ha hocalar hacılar değil eğer bunu ben yaptırsaydım bırak yağıcı hocaları onların hesabı de devamlı böyle çıkar zaten derlerdi çıkarlar da içinde içinden gazeteciler yok muyorlar İzmir'de bir lisede yüzde 49 yüzde 52 uyuşturucu kullanıyor talebe daha lise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 namazdan aldığı büyük lezzet ve şevk. Ya. Taş gibi bir insan değil, içi devamlı cıkırdayan bir insan. Böyle istiyoruz muhterem Müslümanlar. Onun için Peygamber Efendimiz, aşağıda da gelecek zaten, وَجُولَتْ قُرَّةُ اَيْنِ فِي sala Gözümün nuru namazdadır, diyor Peygamber Efendimiz. Gözümün nuru, gönlümün sururu namazdadır. Allahu Ekber dedi mi? Allah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 ...kendimiz namazda, kıyamda, rükuda, secdede... ...kalbimiz markta, dolar da, parada, kadında, bahtı da, dükkanda olursa... ...Mevlana tabiriyle... ...es-serbezemîn... ...veldümbehevvâmiydi, böyle bir mısrağı vardı. Serbezemîn dümbehevâ mîkünet. Evet, başı yerde, kışı yukarıda, yatıp yatıp kalkıyor. Allahu Ekber'den, Esselamu Aleyküm'e varıncaya kadar...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 Gönül ve dima başka yerde, dikmiş o imamla beraber yatıp yatıp kalkıyor, yatıp yatıp kalkıyor. İmam ne okulu, ey bilmem diyor. Kaçıncı rekattasın, imam bilir yahu diyor. Muhterem ümidler, ezelden beri tasavvuf büyükleri, ezelden beri tasavvuf büyükleri, sıddık Ekber Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'den tutunuz, Bayezid-i Bastami'ler, Maruh-i Kerki'ler, Seriyüz Sakat'i'ler, Cüneydi Bağdad'i'ler, Hacı Bayram-ı Vel'i'ler, ve hakeze ve hakeze Mevlana'lar, Sadr-ı Konev'i'ler, hep ilk defa varana, evladım kalbini temizle, kalbini temizle, kalbini temizle demişler. Yani ibadetleri temiz, berrak,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 Ya khatmel Rusul ya Bütün peygamberler bizim değil, Muhammed'indir bu haklediler. Siz lütfedin şefaat edin de hesabımız başlasın artık. Cennete gidecek cehennete başka gidecek oraya gitsin yerine. Secde dedim ya muhterem Müslümanlar, peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki o anda ennaleha Bu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 Cenab-ı Hak Celle Velal Hazretlerinin zatında ve arşına sol olmaz muhterem Müslümanlar. Vekil ta yemiley hadis-i şerifte geçiyor. Arşın sağında secdeye kapanırım ve Rabbim Teala ve tekatüsulâtlarından isterim. Secdeye kapanıyor Peygamber Efendimiz ya. Ya Muhammed başını secdeden kaldır. İrfa re'sek. Selûta u şefaat Allahu zul celalin secdeye kapanan Habibine anında hitabı bu. Başını kaldır Muhammed'in. İstediğin verildi, şefaatin kabul edildi buyurulacak. Secde. Muhterem Müslümanlar, Hayber fethediliyor. Hayber fethediliyor. Cenabı Cafer-i Sadık Hazretleri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 Cafer gelmiş, Hayber fethedilmiş. Peygamber Efendimiz Hayber'in fetihini görüyor zaten. Cafer'in geldiği haberini alınca anında secdeye kapanıyor. Anında secdeye kapanıyor. Eşkuru <gülüyor> alâ Hayber em alâ kudûmu Cafer. Hayber'in fethine mi şükredeyim? Cafer'in muslatlı gelişine mi şükredeyim ya Rabbi? Müslümanlar, Müslümanlar,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 kelimeyi, tayyibeyi, münciyesi mübarekesi, mübarekesiyle cemali hakkı envar-ı göre göre ölmeyi Rabbimiz mukadder eyle. Hakkı hak bilip, hatta, hakka ıttıbak, batılı batıl bilip, batıldan iştinabı reyem zümreyi salihine ilhak eyle. Hazreti Muhammed'in nurlu yolunda daim kılıp cennette ona komşu eyle. Aksal gayemiz olan cemaliyle cümlemize ikram eyle. Subhan Rabbi Karabil Izza ve ma yasifun. V salamnala Musallin. V alhamdulillah Rabbil Alamin